Mmm. -hmm. Elhamdülillah ve salatu vesselam aleyhe resulillah. Vesaliemiz rahmetullahi aleyh. Eee insanlardan ayrılmanın, kopmanın, yalnız başına Rabbine kavuşuncaya kadar din sahibi olarak yaşamanın değerlendirilmesi hükmü nedir dendiğinde insanlar ikiye ayırmak zorundayız demişti. Birincisi kimsenin ona muhtaç olmadığı sıradan bir insan. Onun çarelerini konuşmuştu. Ona da yöntemler tavsiye etmişti. Birinci, ikinci, üçüncü alternatifler. Bir ikinci adam da ona muhtaç. Varlığı topluma katkı sağlıyor. Bu adam çekip gidebilir mi? Çekip gidemezsin bir yere. Ümmeti şeytanın elinde oyuncak bırakıp daha çekilemezsin sen. Demişti. Şimdi uzun bir bölüm bu adama nasihat edecek. Kim bu adam? dedik köyde guslü bilen tek insan. Riyazu Salih'inden ders yapabilecek tek hanımefendi, tek hoca efendi. Veya köyde, kasabada, sitede bulunduğunda insanların birbirine dövüşmeyeceği bir denge unsuru adam. Mesela 5 kardeş en büyük abileri dengeyi sağlıyor. Bu abi onları salsa birbirini yiyecekler. Dolayısıyla Müslümanlar Zarara uğrayacaklar gibi kendisine din veya dünya işlerinde muhtaç olunan birisi siyasetçi de olur bu tabi. Bu bir matematik öğretmeni olur, bir bilgin olur, şeriat ilimlerinde uzmanlaşmış bir alim olur. Her kimse kendisine muhtaç olunan buna iki tavsiyem var dedi şimdi. Bu iki tavsiyeyi açıyoruz. <gülüyor> çok önemli notlar çiziyor. Bu bölümü çok tatlı. Çünkü öyle bir zamana geldik ki milyonların içinde kendisine muhtaç olunan insan sayısı çok az. Muhtaç olunmayan dolu. Onların da uzlete niyeti yok zaten. Uzlete gitmek isteyenler de hep bir şey yapabilenler. Heh, onlar bu bölüme çok muhtaçlar şimdi. Birincisi, iki şeye dikkat edecek bu adam. Yoksa bu da kaybolur çünkü. Sabrun tavilun uzun bir sabır hilmun azimun kocaman bir yumuşaklık ve nazarun latifun merhametli bir bakış göz ve isti'anetun billahi teala daimetun sürekli Allah'tan yardım istemek demek ki sen ümmete hizmet edecek bir adamsın. Mecbur insanlarla oturup kalkacaksın. Senin dağa çekilme hakkın yok. Ama sana silah lazım. Ne bu? Uzun bir sabır. Bu sabrın uzunluğu belli. 950 sene. Nuh Aleyhisselam Allah öyle gösteriyor önümüzde. 950 sene bıkmayacaksın. Bıkmak yasak. Ve büyük bir yumuşaklığın olacak. Yumuşaklık ne demek? Sinir anında freni olan adam demek. Cıvık adam demek değil. Her şeye he he, evet evet diyen adam değil. Karşındaki kaba, saba birisi ama sen onun kabalığına rağmen merhametini ve nezaketini gösteriyorsun. Heyecana gelip, bağırıp çağırıp beddua etmiyorsun. Üçüncüsü ne? Bakışların... Ümmeti Muhammed'in çocuklarına bakıyor, merhameti taşıyacak. Bu adam cehenneme girmesin diye düşüneceksin. Bu ümmetin çocuğu bu diyeceksin. Kötü konuşuyor, sövüyor, hakaret ediyor. Bu, bu ümmetin çocuğu. Düşmanımız değil diyeceksin. Hep Allah'tan yardım isteyeceksin. Birinci paket bu. Başka türlü insanlarla bir arada durursa bu, insanlardan sıradan biri haline gelir. Toplum onu eritir. Toplum onu bıktırır. Bunun için ben burada yine Gazali Rahmetullahi aleyhi ilave olarak değil ama bugün anlamamız için bunu örnek vereceğim. Ben hafızlık yaptığım, sonra da hoca efendilerimden ders okumakla şereflendiğim dönemlerde bir şeyi dikkatimi çeker, hiç cevap bulamazdım ona. Babamın hocası durumunda olan ve şu anda tamamı Rabbine kavuşmuş olan zatları dikkat ederdim. Ömürlerinin sonunda işte ibadet etmeye bırakmışlar kendilerini. Talebelerini bile fazla böyle gelin görüşelim, ayda bir toplanalım demez tipler olarak gördüm. Bunu anlayamadım yani bunlar niye kenara çekildiler? O zaman zannediyordum ki demek ki insan halim olunca hele 60'ı da geçti mi, Oturup kendisine bir tekke bulup orada kadar namaz kılması lazım diye düşünüyordum. Sonra Gazali ile karşılaşınca, diğer ulema ile karşılaşınca baktım ki böyle değilmiş bu iş. Fakat onlar bir ümmetin evlatları hastalanınca onlara sahip çıkmamış bir daha. Hastalıkla boğuşmuşlar. Alçı ayağı kırılmıştı alçıya götürecek, alçı yaptırmaya götürecek kimse bulunamamış. Sefalet yaşamışlar, vefasızlık görmüşler, e, sistem ezmeye çalışmış onları, cemaati, talebeleri sahip çıkmamış. Mesela Necip Fazıl devlete hapis borcuğu olarak gitti ahirete. Allah rahmet etsin hocam Timurtaş uçar rahmetullahi aleyh, senelerce hapis borcu ile gitti ahirete. Avukat bulamadı belki de davaları için. Onun ya Allah diye vaazlarında bağıranlar, mahkemelere düşünce o yanında olmadılar. Bir tür Müslümanlara küsüp gitti bunlar. Ben onları muhasebe etmek için söylemiyorum. Ama mesela Timurtaş hocam beni ağlatmıştı. Yo Milleti Şehzadebaşı Camii'nde böyle galyana getiren bir adam nasıl sahip çıkmaz insanlar diye düşünüyordum. Sonra hocamın konumuna gelince baktım ki Telefonuna bile bakmıyor insanlar o zaman. Sabrun, tavilun dediği gazelini bu işte. Ve hilmun, azimun. Büyük bir hilm gerekiyor. Ve nazaratun, latifetun, Ümmetin çocuğu diye bakacaksın. O garibanlar da askeri inkılaptan korktular ne yapalım dedi herhalde Timurtaş Hocam rahmetullahi aleyh. Kendi o son nefesine kadar sabretti. Allah rahmet etsin hocama. Yakın senelerde hanımı, e, hoca teyzemiz bir sebeple ziyaretime gelmişti. Ben Timurtaş Hoca Efendi'nin kürsüsünden şehzade başında inmek zorunda kaldığım zaman e, teskin etmek ve geçmiş olsun demek için e, geldi. E, o zaman bir hatıra nakletmişti Timurtaş Hoca Efendi'nin hanımı rahmetullahi aleyh. Dedi ki e, ağır hastalandı, Haseki'ye götürdük Hoca Efendi'yi. Oradan da çıkmadı daha zaten. Oradan Rabbine gitti dedi. Orada doktorlar işte acil müdahale yapıyorlar. O hanımına demiş ki bak o anlatamadık bu insanlara dinimizi. Öleceğiz herhalde buralarda. Diye. Demek ki son kalp krizi geçirdikten sonraki yarım saat kalmış ömründen. O yarım saatte bile işte doktorlar orada herhalde ne rahatsız ettilerse onu. Yani doktorlar ve hemşirelerden bir görüntüden, bir şeyden rahatsız oldu. E, ve kadın anlatamadık dinimizi bu insanlara diye son konuşması bu olmuş anlamına. Elhamdülillah bu çok güzel bir hüsnü şehadet. Demek ki o gürüleyen, şehzade başını inleten adam ahirete giderken aynı şeyi gürülüyordu demek ki. Yaşadığı gibi öldü diye ben de mutlu oldum. Hoca teyze Allah senden razı olsun dedi. Çok güzel bir haberdi bu. Hep merak ediyordum Hoca Efendi nasıl öldü diye. Ölümünden son önceki 10 dakikasında buymuş demek ki gidişi. Rabbim onu Allah'a davet eden salih kulları arasında peygamberleriyle, şehitlerle, Musab bin Umeyr'lerle buluştursun cennetinde inşallah. Hoca Efendi'nin gidişini böyle yanındaki hanımından öğrendim. Rahmetullahi Ama işte uzun sabır, uzun sabır. Sürekli Allah'tan yardım istemek bir yumuşaklık ve ümmetin çocuğu diye insanlara latif bir bakışla bakmak olmazsa eğer eriyip gidebiliyor insanlar. Eriyip gidebiliyor. Evet erimeden gidenlerin de büyükleri var. E Seyyid Kutup da idama götürülürken bile söylediği sözler bana göre yazdığı fiziler Kur'an tefsirinden daha değerli şey. Çünkü Fizeyel Kur'an'ı oturduğu masasında yazdı. Ee, öbür sözleri gırtlağına idam ipi konduğu zaman söyledi. Sabrun, tavilün ortaya çıktı o zaman. Rabbim hepimizin akıbetin hayredi. ve ikinci şey, çünkü ne dedi? İnsanların ona muhtaç olduğu kişiye, e, üzleti, bir kenara çekilmeyi asla tavsiye etmiyorum. Böyle bir hakkı yok. Gidemez o. Ümmeti yalnız bırakamaz. Bidatçilere meydanı bırakamaz. O muhakkak insanların içinde olacak. Ama insanların içinde diye başıboşta kalmayacak. Ona da iki tavsiyesi var. Birincisi dört şeyi unutmayacaksın. Sabır, helim, bakış tarzın ve Allah'tan yardım isteyerek ayakta durursun sen. Ve saniye ikincisi. En fi fiyazel ma'na munferiden anhum bir şahsı mahum, Bir çizgi çiziyor. Şimdi bu paragrafın altını çiziyoruz. Gazali burada meydana çıkıyor şimdi. Bakınız. Ne dedi? Kopmak yasak ona. Nereye gidiyorsun sen? Gidemezsin bir yere dedi. Ama ne diyor? Bedeniyle onların yanında olacak. Yani insanlarla iç içici olacak. Ama şu bahsettiğim tarzda olacak bu. Kafası onlarla beraber olmayacak vey kallemu kallemu insanlar gelip ona bir şey konuştuğunda konuşacak. Ve inzaruhu ziyarete gelirlerse ona hoca efendi seni ziyarete geliyoruz derlerse ziyareti kabul edecek. Azamhum ala kadrhem ve şekerahum gelen popüler bir adamsa ona o şekilde saygı gösterecek ziyarette. Sıradan bir insansa ona da çayını kahvesini ikram edecek. Herkesi seviyesine göre ağırlayacak. Ve şekerahum ziyaret ettikleri için de onlara minnettar olacak, teşekkür edecek. Niye? Çünkü dinini anlatmak, kimliğini ispat etmek için onların gelmesi lazımdı. Geldiler. Mutlu olacak bunlar. Ve anhu ve a'radu anhum eğer millet onu hiç takmıyor, ondan bir şey konuşmuyorsa, onu muhatap almıyorsa eğer ne yapacak? İstagna medelik bunun bunu ganimet bilecek. Allah'a şükür benimle ilgilenmiyorlar diye. Ganimet. Takmıyorlar beni diye üzülmeyecek. Çünkü ben vaazımı yaptım, konferansımı verdim, dersimi yaptım. Millet ondan sonra ilgilenmiyor. İstegnemehum. <gülüyor> Bunu e, ne kabul edecek? Ganimet. Şükür benimle ilgilenmiyorlar, tartışmıyorlar. Ve inkânû fi hakkın ve khayrin sa'dehum. Eğer insanlar doğru bir iş yapıyorlarsa, haklı bir iş yapıyorlarsa onlara yardım eder ve ve şerr işlerle uğraşıyorsa boş işlerle uğraşıyorsa kötü işlerle uğraşıyorsa insanlar halefuhum onlara aykırı davranır. Suyuna gitmek yok toplumun ve ve onları terk eder, uzak durur. Bel redda aleyhim cevaplarını verir ve cecaruhum in bir işe yarayacağını anlıyorsa kınar bile onları. Yani alim adam, davetçi insan, insanların içinden kopup gitmesin bir daha derken eriyip gitsin de demiyor. Seviyesini koruyacak, ziyarete gelenin çayını ikram edecek, hatta kalkacak kendisi çay ikram edecek. Daha ailece geldilerse ailece onları karşılayacak. İş lavbaliliğe geldiği zaman güle güle diyecek. Vakit israf ettiriyorlar, müsaade etmeyecek. Haram söz konuşuyorlar, burada konuşmayın bunu diyecek. Ama muhabbet mi ediliyor? Tabii ki muhabbet. Beraber ziyarete gidecekler, beraber piknik yapacaklar, beraber seyahate gidecekler. Ama umreye gidip beraber ahireti berbat edip geri gelmeyecekler. Ne demek Bu seviyesini koruyan heybetini bozmayan alim olacak demek. Tavsiyesi bu vezalimizin rahmetullahi aleyh. Summa yakumu bi jami' huququhim min aziyarat ve aliyadat. Alim bir adam da veya davetçi adam İlla alim olması gerekmiyor. Ona muhtaçlar orada ona diyoruz biz ziyaretlerini yapacak, hasta ziyareti yapacak ve qada'il hajatil ondan rica edilen konularda herhangi bir şekilde kendisini yani ben yardım edememse demeyecek, ihtiyaçları görecek toplumun. Yani ona deniyor ki filanca aileye gelin isteyeceğiz, bize yardım eder misin? Doğru bildiği yerde gidecek, yardım edecek. Her düğüne, her cenazeye gitmeyecek, ona muhtaç olunan yerde bulunacak. Demek ki bu bir seviye kollama meselesi. وَلَا يُطَالِبُهُمْ بِالْمُكَافَاَاتِ Onlardan karşılık beklemeyecek. Asıl zaten bu, bunun altını çiziyoruz. Karşılık bekledin mi seviyelerine düşersin çünkü. Vela yarciudelekeminim bir karşılık da beklemeyecek, hem istemeyecek, hem beklemeyecek. Vela Yüri Yahumin nefsi istihaşelli delik. Bu konuda yani ya bu adam bir şey mi bekliyordu bizden? Dedirtmeyecek. Mesela kitabımı satın alsala dedirtmeyecek. Aksine ben size kitabımı hediye ediyorum. Okuyun diyecek. Neden? Çünkü sen din dağıtıyorsun. Din dağıtırken elini uzattın mı verin bir lira. Velev kitabımın parasıdır diye. Dediğin an anlattığın dini uzağa atarsın. bil بِالْبَذْلِ iza قَدَرٍ Yani imkanı varsa bir şeyler veren bir hoca olsun. وَيَقْبِضُ ve yan kabidu onlum fil aksi bir şey verilmek istendiği zaman elini kapatacak almayacak asama da bırakmayın diyecek bir şey istemiyorum ben sizden diyecek ve yetemmelu minhumul ufak tefek eziyetlere de katlanacak ve yüzhiru lehumul bişar evi bişra ya onlara tebessüm eden yüz gösterecek asık surat göstermeyecek ve tecemmelu bi zahiri lehum Üstüne başına da dikkat edecek onları karşıladığı zaman. Güzel elbisesini giyecek, güzel ayakkabılarıyla gidecek. Pejmur'da olmayacak önlerinde. Çünkü insanlar alim değiller. Alim olsalar onlara da alim denecek. İnsanlar alim olmadığı için kılık kıyafetle değerlendirme yaparlar. Pejmur'da ter kokan, tıraşsız bir adam görüntüsü oldun mu sen? Alimliğini anlayıncaya kadar onlar çekip giderler zaten ve yektu muhajajatihi anhum olduğu konularda mesela kirasını veremiyor bunu insanlardan gizleyecek. Ben kiramı veremiyorum çocuğu okutamıyorum dedin mi? Biz yardım ederiz hoca şey efendi der insanlar ama ondan sonra da Allah ne buyurmuştu falan konuda diye sormazlar sana daha. Para verdiler. O parayı onlar rüşvet kabul ederler diye düşünecek. Ve yukasiye bi nefsihi ve insanları kendisine kıyas ederler, yani ihtiyaçlarıyla ölçme sebebi yapmayacaklar. Ve yu'ali fi sirrihi ve batini dertlerini kendi içinde halledecek. Ağlayıp sızlanmayacak insanlara. Sümme yehta cum'a Şimdi devam ediyor. Kime devam ediyor nasihate gazali? İnsanların içinde kal, bir yere gitme dediği tipe devam ediyorsun. Sümme <gülüyor> yehta cum'a zâlike. en yanzure li nefsî khâssaten kendisiyle de ilgilenecek, kendi dertlerine bakacak, fayjalelha hıza min özellikle ibadetlerini ihmal etmemeye çalışacak. Ben insanlarla uğraşıyorum diye namaz kılmaya vakti yok olmaz. Kemal al-ıumarup nukatab Bak Ömer bin Kattab ne demişti diyor. İbn ebi Asımın Züht isimli kitabından naklediliyor bu söz. İnnimtu'l-leyla demiş ki gece uyusam le'udiy anne nefsi kendimi helak edeceğim tevcide kalkmazsam. Ve innimtu'n-nahara gündüz uyusam le'udiy anner ra'iyete le'udiy anne daha güzel anlaşılır. Er bu sefer halkı zarara uğratacağım. Fe keyfe li bin-nawmi beyne hatin <-teyn> Bu iki derdin arasında ben nasıl uyuyayım ya Rabb? Gece uyusam gece ibadeti yapamayacağım bana zarar. Gündüz uyusam halkın işi görülmeyecek halka zarar. E ben nasıl uyuyacağım? Demek ki dertli olunması gerekiyor. Böyle bir ölçü koymuş Ömer bin Hattab radıyallahu anhum. Devam ediyoruz bu şiirleri geçiyoruz demiştik. Naam yekûnu bin nefsi ma'hum ma vel kalbu ma ab'adehu an'hum bedeniyle onlarla beraber olacak, kalbini onlardan uzak tutacak. Yani özel bir dünyası olacak böyle bir insanın. Özel bir dünyanın olmazsa eritir seni insanlar. Kaybedersin kendini. Ve zalika le amri amrun şedidun. Yani Allah yemin olsun zor bir şey bu yahu. diyor Gazali. Ve aysun nekidun. Çok bereket ihtimali zor bir şey bu. Yakul şeyhu şeyhımız dediği zaman Ebu Bekir el var kastediyor şeyeyhımız rahimlahu fi vasiyeti vasiyetinde şöyle demişti diyor ya bu neye yavrum eşli zemenike tak dedi bihim Senin zamanındaki insanlarla yaşa ama peşlerinden gitme bunun da altı çizim Zamanının insanlarıyla yaşayacaksın, peşlerinden gitmeyeceksin. Çünkü onlar sürü gibi gidiyor olabilirler. Sümme kâle mâ eşedde hâdel aîş mâ al vel-iktidâ'i bil-emvâti mâ eşedde hâdel aîşe bu ne zor bir ihtiyaç demiş Ebu Bekir el-Varrak ma'al ihyai ihyâi vel-iktidâ'e bil-emvâti yani sen Yaşayanlarla berabersin, ölmüşlere uyuyorsun. Ölmüşler dediği kim burada? Selefi Salihin. Çünkü Selefi Salihin dediğimiz ashab-ı kiram, tabi'in, tabi'u tabi'in, örnek alınacak insanlar. Onları örnek alıyorsun ama yaşayanlarla berabersin. Ateşin içinde soğuk su içmeye çalışmak gibi zor görmüş bunu. Ama tavsiye ettiği de nedir? Senin zamanının insanlarıyla yaşayacaksın, peşlerinden gitmeyeceksin. Ve an İbn-i Mesudin radıyallahu anhü kâle. i̇bn Mesud'dan çok güzel bir söz naklediyoruz. Bu sözü de Bukhari Kitab-ül Edeb'de rivayet etmiş. Edeb kitabında rivayet ediyor. Burada ne demiş i̇bn Mesud? Halit-i ve zayilhum İnsanlara karış ama kopmasını bil. Ve dinuke la teklimenne İnsanlara karış ama dinine zarar vermeden yap bunu. Bu bu demek. İnsanlara karış ama dinine zarar verme. Bunu yukarıda Ebu Bekir'in varrak nasıl söylemişti? İnsanların içinde yaşa, peşlerinden gitme. İkisi de aynı manaya geliyor. Şimdi gazalimiz rahmetullahi aleyh nasihatine başlıyor. Kime nasihat ediyor? Karışma milletin işine ama milletin içinde kal durumunda olana nasihat ediyor. Ben burada küçük bir ilave yapacağım. Şimdi hepimiz Gazale'nin ikinci adam rolündeyiz. Niye biliyor musunuz? Gidecek bir yer yok artık. Kaçılacak bir vadi yok. Mecbur biz bu insanların içinde yaşayacağız. İki, çare yok. Ehliyiz değiliz. Hepimiz Allah'a davetle yükümlü noktadayız. Herhangi birimiz terk ettiğimiz zaman ailemizi terk etmiş olacağız. Kime bırakacağız onu? Sokağımızı terk edeceğiz. Kime bırakacağız? O zaman içinde yaşayacağız bu toplumun ama peşinden gitmeyeceğiz. Kolay mı bu? Yok canım. Ne dedi Gazali? Yani dirilerle yaşayıp ölüleri taklit etmek gibi bir zorluk bu. Me aşeddehaza. Çok zor bir şey bu. Ama buna rağmen bunu yapacağız. Cihat bu. Bedir bu. Uhud bu. Hendek bu. Tebuk bu. İnşallah Mekke'nin fethi de böyle. Biiznillahü teala. Kaçmak yok. O zaman Gazali'nin bu nasihatları bize de yönelik. Şimdi diyorum ki اِذَا مَا جَلْ فِتَنُ بَعْضُهَا ف۪ي بَعْضُ Artık fitneler birbirine yumak olduğu zaman. مَا جَلْ بَعْضُهَا Birbirine yumak olduğu zaman. وَتَرَاجِعَ الْاَمْرُ din artık geri doğru kaymaya başladığı zaman ve vallenne'sü en emr-i dini insanlar din konusunda vurdum duymaz olurlarsa la yarkubuna nefi mu'min illen ve la İnsanlar mümin için bakarken, mümin'e bakarken ne akrabalık, ne de verdikleri bir sözü tutmuyorlarsa artık. Yani akraba da olsan, sana söz verdiyse bile mümin garip Yalnız kalıyor. Böyle bir zamandaysak, Wallayyatlubu ne alimin, kimsenin alim aradığı yoksa, kimsenin alime gidelim diye bir derdi yok. Wallayar mukune mufidan, faydalı olanı arayalım diye bir dertleri de yok insanların. Wallayanihim amru dini him elbette de din ne haldedir diye bir ağlamaları din dertleri yok. Beter al fitne te tamul Bakıyorsun ki fitne herkesi kuşatmış ve bu bu beynelhasatı özel zannettiğin insanların içine bile sızmış fitte. Bunu böyle görüyorsun. Felil alimi el uzru fil uzlati ve ve defnil ilme. O zaman alime bakıyorsun ki artık bir kenara çekilmek. Ve ilmini gömmek diye bir özür söz konusu olmuş. Artık alim kitaplarını rafa koyuyor. Böyle bir durum mu var? Ve e khâfu ennemâ zekarnâhu korkarım. Ve e korkarım diyor <gülüyor> gazali. Ennemâ zekarnâhu şu çizdiğim tablo. Huve hâzez zamanun nekidu sahibu. Şu bereketsiz ve çetin zaman şu benim yaşadığım zamandır diyor gazali. Yine dönüyoruz 900 sene önce. 900 sene önce. Lakin bu paragrafı bitirelim. Gazali'ye cevabım var. Vallahul الْمُسْتَعَانِ Yardım Allah'tan isteniz. وَاَلَيْهِ الْتُكْلَانِ Dayanağımız da Allah'tır. Tüklem, dayanak demek. Biz Allah'a dayanıyoruz. Allah'tan yardım istiyoruz. فَهَذَا حُكْمُ الْعُزْلَةِ وَالتَّفَرُّ دِعَنِ nase İnsanlardan kopmanın, uzletin hükmünü sormuştun sen, hüküm budur. Hatırlıyor muyuz hükmünü ne sormuşlardı ona? Dini hükmü nedir demişti soruda. Cevap olarak da bu iki insanı tam, temsil ediyor demişti. Birincisi kimsenin muhtaç olmadığı sıradan bir insan. ikincisi âlem insan. Gazali ne diyor? Benim hüküm olarak sana vereceğim budur. Fethemhu, bunu anla. فَإِنَّ الْغَلَطَ ف۪يهِ غَلْطَ ف۪يهِ عَظ۪يمٌ وَظَرَرُهُ كَس۪يرٌ Bu konuda yanılırsan, neuzübillah çok zarara uğrarsın, çok zarar görürsün. وَبِلَّهِ التَّوْف۪يكِ Allah'ın tevfîkı ile de bu yol alınabilir. Şimdi gazali sonunda getirdi. Alem için bile kitaplarını gömme zamanıdır dedi. Nitekim kendisi de bir beş sene uzlete kapandı. Ama... Ama alimin ilmini defnetme, gömme zamanıdır dedi. O beş senede uzlete çekildiyse de İhya-ül-üm-ü dinini yazdı. Keşke on sene uzlete çekilseymiş İhya'yı daha büyük yazsaymış. Yani onun özleti işe yaramış. Bunu burada vurguluyorum. böyle diyor Gazali ama oturup sadece tesbih de çekmemiş, ihya-ı ulûmü din gibi bir hazine biriktirmiş o uzlette. Böyle bir uzlet yapıyorsa bir alim, mesela beş tane talebe alıyor, onlarla bir dağ çekiliyor, cumaya bile gitmiyorlar. O beş talebeyi, beş çocuğu, büyük bir hadis alimi, fakih olarak, da'i olarak topluma kazandırıyor. Farz ona o uzlet o zaman. O uzlet farz. Ama sadece kendini düşünüyor, hanımını alıyor, daha çekiliyorlar. Dini kime bıraktın diye ona soru sorulur. Burada küçük bir haşiye Gazali'mizin kitabına sanki ilave ediyormuş gibi söylemekte fayda var. Gazali bu zaman o zamandır diyor. Ben o zamanı batınilik tehlikesinin alıp götürdüğü bir zaman... Haşaşilerin yaşadığı bir zaman Gazali'nin zamanı. Şu zamanın Rabbim beni utandırmasın. Gazali'nin yaşadığı zamandan daha iyi olduğu kanaatindeyim. Çünkü Gazali üç kişiyle bir araya geldiğinde biri haşaşidir beni öldürecek diye korkuyordu. E benim elhamdülillah binlerce dostum var. Sabahlara kadar vaktim olsun onlarla otursam hep Allah ve peygamber konuşuyorum. Ümmetimi konuşuyorum. Gazali o kadar adam bulamadı bu dünyada. Gazali çok garip. Bugünden daha garip bir zamanda yaşadı. Ve bizim de şüphesiz fitnelerimiz var. Yani bizim de Gazali görse inna ve inna ileyhi deyip kaçar bu dünyadan. Öyle fitnelerimiz var. Ama Gazali'nin fitneleri çok daha kötüydü. Yaşadığı zamanı itibariyle. Dolayısıyla onu Allah öyle imtihan etti. Uzlet lazım dedi. Çekildi uzlete, ihya'ya çıkardı. Mehmet Aşık, Rüştü Aşık, Kutlu rahmetullahi aleyhite uzlet lazım dedi. Ofun bir dağının köyüne çekildi. Bugün 70 bin hafız oldu. Öyle çekilmek farz. Ama çekilip de dantel örmek haram. O yok. Ya da nasıl olabilir? Artık yani nöroloji uzmanı sen talebe okutma, insanlara konuşma, delirmek üzeresin dedi. O da gitti bir bahçe buldu kendine 200 metrekare, orada soğan ekiyor. Bunun da zararı yok, bitti ya, pili bitti onun çünkü. İlla delireceksin diye bir insana Allah'ın mükellefi diyor. Yani sağlığı bitti insanın artık. Sağlık delirmek üzere, ümmetinin derdine dayanamıyor. O da bugüne kadar yaptığın hizmetleri Allah kabul buyursun deyip, doktor raporu ile de olur. Doktor raporu ile de olur. Cinnet geçirecek. Ümmetinin, insanların işleriyle uğraşırken mümkün mü mümkün? Mümkün. Her şeyin bir sınırı var. Evet, devam edelim. Şimdi Gazali bizim muhtemel soracağımızı zannettiği bir soruya cevap verecek. Nedir o soru? Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerirler var. Cemaatle beraber bulunun, insanlarla oturun, gitmeyin bir yere. O hadislerden örnekler verecek. E bir de bizim bir kenara çekilmeyi tavsiye eden işte Gazali'miz kaç derstir bir kenara çekilmeyi anlatıyor bize. Gazali rahmetullahi aleyh, e ee bunlara ne diyeceksin deneceğini hazır bekliyordu. Ona cevap verecek. Cevabı şu. Soruyu sorefe inkı ile Eleysen nebi sallallahu aleyhi ve sellem yakulu. Peygamberimiz buyurmuyor mu? Aleyküm bil cemaati. Size cemaate olmanızı tavsiye ediyorum. Fe inne yedallahü taala alel cemaati. Allah'ın eli cemaatin üzerindedir. Bu bir hadisi i şerif İbn -i Hibban'da. Ve inne şeytanen zibbu'l insane. İnsan Şeytan insanın kurdudur. Ya <gülüyor> ve nahiyete, ve kasiyete kenara çekilen tek kalan koyunu yer. Kurt. Dolayısıyla Müslüman da kenara çekildiğimi onu kurt yer, yani şeytan yer. Buyur muyum efendimiz Allahü Vesselam bunu Ahmet bin Ahmed rivayet ediyor. Ve kâl ala İsrââtüllâh ala İsrââtüllâh. İnnâ Şeytan m'al fad ve o min al-istineyne bâde. Şeytan tek kalanla beraberdir. İki kişiden daha uzaktır. Yani iki kişi olursan şeytan biraz daha uzak durur sana. Buyurmuyor mu sallallahu aleyhi ve sellem? Sen bu hadisleri bilmiyor musun Gazali? Derseniz diyor. Fe'lem. Cevabım şudur. En hadihi varadet. Evet doğru. Böyle bir haber var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. Ve varade eydan. Ama şöyle bir söz de var. İl zem beytek. Evine çekil. Ve aleyke bil khaste kendi işinle uğraş ve ta'amra alame insanlarla uğraşma. Böyle hadiste var. Ve emra bil izzati ve teferrud fi zaman su Kötü zamana gelirsen bir kenara çekil, inziva yap diyor efendimiz. Böyle de var. Ve la taqdu fi kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Resulullah sallallahu o gruptaki sözleri, bu gruptaki sözleri arasında çelişki yok. Çelişki yok. Vabdede min aljamy bin alhadisinipaholü Allah ve tevfikeye biz bu iki hadis grubu arasında bir birleştirme yapabiliriz. İki hadis grubunu birle bir hadis grubunda ne diyor? Cemaatle olun, cemaatle beraber, yani mümin grupla beraber olun. Öbür hadiste ne diyor? Evine çekil diyor. Sanki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çelişkili bir söz söylüyormuş gibi anlayabilir miyiz? Hayır. Anlayamayız. Asla çelişkili bir söz söylemiyor. Peki bunu nasıl birleştireceğiz? Fequlu <gülüyor> derim ki kavluhu <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem "aleyküm bil cemaat" ihtimali 3 Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin size cemaatle bulunmayı emrediyorum sözünü 3 açıdan ele alacağız. Ehadüha <gülüyor> Birincisi ennehu ya'ni bihi fi'd-din wal din ve hüküm verme konusunda kastediyor sallallahu aleyhi ve sellem bunu. la tec'temi'u hadi'l-ümmetu ala dalaletin. Bu ümmet bir yanlış konuda birleşmezler. Dolayısıyla ümmet bir tarafta ise size tavsiyem siz o kalabalık tarafta olun hüküm konusunda. Fakarkul icmâi ve hükme bixilâfî ma âlehi cümûr ümmeti. Sen ümmetin bütün olarak bulunduğu tarafta bulunmazsan, ümmetten ayrılmış olursun. Bunu tavsiye ediyor. Ve şuzu ânhum baatûlün ve zalaûlün. Ümmetin bulunduğu tarafta bulunmamak, yalnız kalmak sapıklıktır, baatıldır. O ümmen iyyatzile ân ümli salâhın fi dini, faleize ada min darke fi şeyin. Yani bunu. Biz ümmetin tarafından ayrılmak olarak değil, ümmetle beraberiz, cemaatle beraberiz ama kendi işime ait kendi görüşlerimi görüyorum demeyi sapıklık göremeyiz. Demek ki Müslüman'a Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? İtikat ve amelde sen ümmetten ayrılma, cemaatle beraber bulun. Yoksa bedenini götür, caminin duvarına yapıştır demek değildir bu. Demiş oluyor diyor. Ve ikinci ikincisi aleyküm bil cemaati ne demekse cemaatle olmanızı emrediyorum demek. Bi alla tanqati'u anhum fi cum'ihim ve cemaati ve nahviha. Cumana mazı diyor cemaati yapılan ibadetlerde ayrılma ümmetten demektir bu. Fe inne fiha kuvveted din. Çünkü din güçleniyor cumaya gidince sen ve cemal-i İslam, İslam'ın görüntüsü güzel oluyor kafirler ve dinsizler ürküye nefret ediyorlar bunun altını çiziyoruz cemaatle de bulunun demek kafirleri ürkütün demektir kafirlerin hoşlanmayacağı şey olsun demek. Ne nereden hoşlanmıyor kafirler müminler bir arada dursun hoşlanmıyorlar kafirler müminleri apayrı, ayrı ayrı görmek istiyor o zaman bir arada durun demektir bu ولا يخلوا ذلك من بركات ونظر من الله عز وجل بالرحمه. Elbette böyle bir şey olmak, müminlerin bir arada olması Allah'ın bereketini kazanmak demektir. Allah'ın hoş görmesine sebep olmak demektir. Fukede erkena kullu. Biz de diyoruz ki inna hakqal munferidi en yusharika en-nase fi'l-cumu'i'l-ammeti fi'l-hayr. Zaten ben demiştim yukarıda. Mümin ee, bu tip hayırlı işlerde beraber olmalı müslümanlarla. Bunda bir konu yok. Daha başına çekilmek yok zaten demiştik biz. Ve yüceni veumfis Suh betivali müzehameti İsaümur. genel işlerde ayrı kalmaktan söz ediyoruz biz. Yoksa müslüman, müslümanlarla beraber olacak. İmafihimin duruğu bir afat. Çünkü her türlü her düğüne her cenazeye katılınca ortaya bir sorun çıkıyor. Demiştim ben diyor. ve Salü, üçüncüsü enne de zalike fi gayri zamanil fitneti lirraculı zayıfı din biz bunu din konusunda dayanamayacak kadar zayıf olan bir müminin fitneli ortamlardan uzak durması bakımından söyleriz ve amma erraculul basirul kaviy fi emril teala ama Allah'ın dinini iyi bilen ve iradesi güçlü bir mümin idara zamanel fitneti الذي حذر النبي sallallahu ümmetini peygamber aleyhisselamın uyardığı konuları görüp anlayabilecek basiretli bir mümin ve emrehu bir uzdeti peygamberin uzdeti emrettiğini de biliyor fel uzdetu evla yani onun için uzlet evladır daha iyi olur uzdet deriz limafil haltati minel fesad ve el çünkü karıştığı zaman fesat ve afetler bulaşabilir ona. Ve la yanqatu min cumu'il islami vel Yoksa ümmetin bir arada durduğu konularda kopup gitmek olmaz. Genel hayır işlerinde yine bulunacak. Ve ila rade en yanfari danin nasi bi illa e, bin ayrılmam gerekiyor diyorsa felliskun shayhi kacabelin. O zaman daha başına çıksın demiştim zaten. Cuma farz olmasın diye. <gülüyor> Sahra'nın ortasında yaşa o zaman. <gülüyor> Başka türlü ben bulaşacağım. Bu kadınların çırılçıplak olduğu şehirde yaşarsan ben zinadan kurtulamıyorum diyorsa çık da başına derim sana diyor. Sahra'ya çık o zaman diyebiliriz diyor. <gülüyor> Sonra sana bir notum olsun demek bu. ولا ارى مثل هذا الرجل البصير يعني مو بصيرتلي adamı eyna ma kana illa ve yumakkinuhu Allahu azza ve celle min hudur al jama'ati wal jumu'ati ve sa'ir jumu' al islam böyle bir adam elbette nerede cuma namazı varsa müslümanlar neredeyse İslam nerede güçlü görünecekse orada bulunsun derim ve yahduru li'alla yafutahu minha çünkü böyle bir adam Cuma namazında bulunmanın, Müslümanlarla bir arada bulunmanın nasibini kaçırır mı? Fe inne cumu'al islam minallahi azza ve celle bi makanin ve intaghayra en İnsanlar bozulsa da, insanlar dağılsa da, değişmiş olsa da İslam'ın izzeti için bir arada bulunmak Allah'ın razı olduğu bir iştir. Bundan kaçılır mı? Keda semi'na min halil abdali ebdal dediğimiz insanlar böyledirler. Geçen derslerde konuş Ebdal kimdi? İslam'ın izzeti için Allah'ın var ettiği kulları demek. Böyle bir kula Ebdal diye açıklama yapmıştık. Ennehum yahdurûne cümûal İslam eynemâ kânet. Nerede İslam güçlenecekse orada bulunurlar onlar. Ebdal. Ve yesîruûne minel-erdi haysu ve ennel-erdi lehum kademun vâhidun. Onlar artık Yeryüzünü bir adım gibi gör, tek adımlık görürler. İslam nerede onlara muhtaçsa orada bulunurlar. E sen de ebdal gibi olacaksın. Bu bari derler ki bu ebdal için en nellerle tudu Alehum. Sanki onlar yeryüzü onlar için böyle bir dosya gibi katlanmış o kadar hareketliler ve Yunadu ne bir Selamlar gönderirler birbirlerine ve ythefuune bir birr bir rivelkerahmet. İyilikler ve lütuflar, ihsanlar onlarda. en لَهُمْ بِمَا ظَفَرُوا بِهِ Ne kadar güzel onların yaptığı. Biz de ebdâl gibi olalım. Nerede İslam bize muhtaç? Orada bulunalım. Kaçmak yok. وَاَحْسَنَ اللّٰهُ عَزَاءَ مَنْ غَفَلَ عَنِ النَّظَرِ ف۪ي خَلَاسِ Ama kendini kurtarma konusunda basiretsiz bir birinin de matemine tutalım. Allah ona rahmet etsin. Yani kendisini kurtarmayı kaçmak olarak görene Allah rahmet etsin vay onun haline o iyi değil ve aana'at talibe allazi lam yasil ila'l maksudik amsalina bizim gibi bir şeyler yapmak istiyor bizim gibi derken kendini kastediyor biz bakalım nerede yer bulacağız bizim gibi bir şeyler yapmak istiyor ama bir türlü ulaşamıyor bize de Allah yardım etsin ve la li fi sifati hali abyatun min eş ben bir şiir okuyayım size kendimle ilgili diyor o şiiri biz geçiyoruz. Walinaq bizl ana kendimizi tutalım ana elcinen kalbimizle ilgili duygular konusunda artık kendimizi dizginleyelim ve nerce aylenmak suudi minşanin uzdedi. Vakad, vakad harajına an şart elbab bu işi çok uzattık bu uzlet işini biraz ara vermek istiyorum. ya Bu özleti bitirelim burada istiyorum. Ve inkı ile diye başlıyor. Başka bir konuya ruhbanlık var mı dinimizde? Yani dünyadan çekilmeyi Hristiyan ruhbanlar gibi yapabilir miyiz sorusuna cevap verecek. Onu bir dahaki derste teala devam ederiz. O sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed, ala Ali ve sahbihi ve velhamdülillahi rabbil alemin. Mmm. -hmm.